Dördüncü Bölüm Liderliği kim kazandı? Eee ne demiştim? Şubak iki şeytana bedel derken haklıymışım. Bunları Fransu'a söyledi ertesi sabah. Spitz'in ortalıkta görünmediğini ve bakın yara bere içinde olduğunu görünce. Onu ateşin yanına çekip alevlerin ışığında yaralarını gösterdi. Pero koparılıp parçalanmış yaraları gözden geçirirken, ''Bu Spitz canavar gibi dövüşüyor.'' dedi. ''Bak da ondan aşağı mı sanki?'' diye cevap verdi François. ''Artık hızla yol alırız.'' Spitz gitti, kavga bitti. Pero, kamp eşyasını toplayıp kızağı yüklerken, sürücü de köpekleri kızağa koşuyordu. Bak, lider olarak Spitz'in bulunacağı yere doğru koştu. Ama François ona aldırış bile etmedi. Göz dikilen yere sol eksi getirdi.'' Onun düşüncesine göre gerideki köpeklerin içinde öncülüğe en uygun olanıydı. Bak öfke içinde Solex'in üzerine atlayıp onu geriye sürdü ve yerine geçti. Fransu'a bacaklarına keyifli keyifli vurarak ''Hop hop'' dedi. ''Şu baka bak, Spitz'i öldürdü ya yerini de alacağını zannediyor. ''Defol bakayım'' diye bağırdı ama bak hiç oralı olmadı. Bakın etrafına korku saçan hırlamalarına rağmen onu ensesinden yakaladığı gibi bir kenara sürükledi ve yerine soleksi geçirdi. Yaşlı köpek bundan pek hoşlanmadı ve Bak'tan korktuğunu açıkça gösterdi. François verdiği karardan döneceği pek benzemiyordu. Ama o arkasını döner dönmez Bak yerinden edilmesine hiç ses çıkarmayan Solex'in yerine geçti yine. François kızmıştı. ''Tanrı'nın belası!'' ''Ben seni şimdi hizaya getiririm.'' diye bağırarak elindeki ağır sopayla dikildi bakın başına. Bak, o anda kırmızı kazaklı adamı hatırladı. Yavaşça geri çekildi. Solex yeniden öne geçirildiği zaman da atılmaya kalkışmadı. Acı ve öfkeyle hırlayarak sopanın erişemeyeceği bir yere dolandı. Dönerken bir yandan da Fransuan'ın elinden ne zaman fırlayacağı belli olmayan sopayı kolluyordu. Sopa işlerinde akıllanmıştı artık. Sürücü işine devam etti ve bakı Dave'in önündeki eski yerine bağlamaya hazır olunca seslendi. Bak, iki 3 adım geriledi. François yaklaştı. O yine geri çekildi. Bu birkaç sefer tekrarlanınca François, bakın dayaktan çekindiğini düşünerek sopayı elinden attı. Ama bak, açık açık baş kaldırıyordu. O sopalanmaktan kaçmak değil, liderliği elde etmek istiyordu. Bu onun hakkıydı liderliği kazanmıştı ve daha azıyla yetinmeyecekti. Pero da yardıma koştu. Bir saate yakın bir süre boyunca Pero'dan François'a, François'dan Pero'ya doğru koşup durdu. Üstüne sopalar fırlattılar. Yana kaçıp kurtuldu. Yüzüne karşı ona, anasına, babasına, vücudundaki her kıla, kanındaki son damlaya kadar her şeyine küfrettiler. O bu küfürleri homurdanarak yanıtladı. Ve erişemeyecekleri kadar uzakta durdu onlardan. Kaçıp gitmiyor, kampın çevresinde dönüyor, isteği yerine geldiği takdirde yanlarına gelip bağlılıkla çalışacağını açıkça belli ediyordu. François oturup başını kaşımaya başladı. Pero saatine bakıp küfretti. Zaman uçup gidiyordu. Bir saat önce yola çıkmış olmaları gerekirdi. François yine başını kaşıdı. Kafasını sallayarak koyun gibi anlamsız bir sırıtmayla Kuriye'ye baktı. Pero yenilgiyi kabullenmekten başka çare olmadığını ifade eden bir şekilde omuz silkti. O zaman François Soleix'in yanına gidip Baka seslendi. Bak, güldü. Bir köpek nasıl gülebilirse öyle güldü. Yine de uzak durdu. François Soleix'in koşumlarını çözüp onu yine eski yerine bağladı. Takım yola çıkmaya hazır bir dizi halinde kıza koşulmuş bekliyordu. Bak için en öne geçmekten başka yapacak şey kalmamıştı. François bir kere daha seslendi. Bak, bir kere daha güldü ve yine yaklaşmadı. Pero sopayı at elinden diye emretti. François sopaya attı. Bunun üzerine bak zafer kazanmışçasına bir gülüşle koşarak geldi. Dönüp takımın başındaki yerine aldı. Koşumları bağlandı. İki adamı da yanı sıra koşturarak kızak nehir yolunda ilerlemeye koyuldu. Kızak sürücüsü iki şeytana bedel dediği baka daha günün ilk saatlerinde ona yine de hak ettiği değeri vermemiş olduğunu fark etti. Bak göz acıp kapayıncaya kadar liderlik görevlerini benimsedi. Bir karar verilmesi, çabuk düşünülmesi ve hızla harekete geçilmesi gereken yerlerde François'un eşini bile görmediği Spitz'ten de üstün olduğunu ortaya koyuyordu. Bakın en büyük üstünlüğü yasa koymak ve arkadaşlarını bu yasaya uydurmaktı. Dave ve Solex liderlikteki bu değişmeye hiç aldırmadılar. Onları ilgilendirmeyen bir konuydu bu. Görevleri çalışmak, kayışların içinde hiç durmadan bütün güçleriyle didinmekti. Kimse onları rahatsız etmediği sürece olup bitenle ilgilenmiyorlardı. İsterse iyi huylu Billy başa geçsin, düzeni bozmadıkça onlara göre hava hoştu. Fakat takımın gerisi Spitz'in son günlerinde iyiden iyiye gemi azıya almıştı. Bak onları yola getirmeye başlayınca büyük bir şaşkınlık yaşadılar. Bakın hemen arkasındaki Pike hiçbir zaman gerektiğinden 1 milim hızla asılmamıştı kayışlara. Oysa şimdi arka arkaya ve hızla çekiştirilip yüklenmeye zorlanıyordu. Daha ilk gün sona ermeden hayatında hiç yaşamadığı bir hızla kızara çekmeye başladı. İlk gece mola verdikleri zaman asık suratlı Joe bir güzel dayak yiyip cezasını aldı. Spitz bunu hiç başaramamıştı. Bak sadece iriliğinin verdiği bir üstünlükle onu ezip üstüne çıkarak nefesini kesti. Ve Joe diş atmaktan vazgeçip merhamet dilenmeye başlayıncaya kadar paralayıp durdu. Takımın genel havası bir anda değişmişti. Eski bağlılıkları yerine gelmiş... Bir kez daha köpekler kayışlar içinde tek bir köpek varmışçasına koşmaya başlamışlardı. Ring Rapids'te iki yerli kızak köpeği daha, Teak'le Kuna takıma katıldılar. Bakın onları yola getirişindeki hız Fransuay'ı bile şaşkına çevirdi. ''Ömrümde hiç bu bak gibi bir köpek görmemiştim.'' diye haykırdı. ''Hayır asla! Tanrı aşkına tam bin dolar eder bu köpek. Haksız mıyım Perro?'' Pero başını sallayarak onayladı onu. Kırmayı düşündüğü rekoru çoktan aşmıştı. Günden güne de hız kazanıyordu. Yol mükemmeldi. İyice basılmış, sertleşmişti. Onları uğraştıracak yeni kar birikintileri de yoktu. Hava dayanılmayacak kadar soğuk değildi. Isı sıfırın altında 20 dereceye düşmüş ve bütün yolculuk boyunca hep bu derecede kalmıştı. Adamlar sırayla kızağa biniyorlar Köpekler seyrek molalarla devamlı koşturuluyordu. Törtüme ayılırmağa dönüşlerinde iyice buz tutmuştu. Giderken 10 günde aldıkları yolu dönüşte bir günde kapatıyorlardı. LeBarge Gölü'nden Whitehorse Rapids'e kadar hiç durmadan 60 mil yaptılar. Marsh, Tagish ve Bennet'ten 70 mil süren göller dizisi öylesine bir hızda uçarak geçtiler ki adamlardan yürüme sırası gelen Kızağa bağlı bir iple arkadan sürükleniyordu. Ve ikinci haftanın son akşamı Whitepes’e ulaşıp Skaguay'ın ilk ışıklarıyla ayaklarının dibinde uzanan denize doğru inmeye başladılar. Bu rekor bir koşuydu. 14 gün süreyle her Allah'ın günü ortalama 40 mil yapmışlardı. Pero ile François tam 3 gün Skaguay'ın ana caddesinde koltuklarını kabarta kabarta dolaşıp ikram edilen içkilerin içinde boğuldular. Bu arada hayvan terbiyecilerinden oluşan bir kalabalık takımın çevresini sarmış, saygıyla onlara bakıyordu. Sonra şehri yağmalamaya niyetlenen batılı 3-4 adam kurşunlarla delik deşik edilip kötülüklerinin cezasını gördüler. Ve halkın ilgisi bu sefer de bunları öldüren kahramanlara yöneldi. Daha sonra ise resmi yemirler geldi. François Bak'ı çağırdı. Ona sarılıp uzun uzun ağladı. Ve bu Bakın François ile Perrault'u son görüşüydü. Tıpkı başkaları gibi onlar da Bakın hayatından temelli çıkıp gittiler. Yarım elezbi İskoç, Bak ve arkadaşlarını satın aldı. Ve bir düzine kadar başka köpek takımlarıyla Dawson'a doğru o yorucu yoldan geri dönmeye başladı. Bu seferki yolculuk ne kuş gibi hafifti ne de rekordu. Her gün ölesiye çalışıyorlardı. Çünkü bu seferki posta katarıydı. Dünyanın dört bir yanından, kutup karanlığında altın arayanlara gelen mektupları taşıyorlardı. Bak, hiç hoşlanmadı bu işten. Ama baktı ki Dave ve Solex de sevseler de sevmeseler de üstlerine düşen görevi yapıyorlar. O da bunu bir gurur meselesi yapıp işe dayandı. Tek düze, tıkır tıkır saat gibi işleyen bir hayattı bu. Her gün bir öncekinin aynıydı. Sabahları belli bir saatte aşçılar ortaya çıkıyor... Ateşler yakılıp kahvaltı ediliyordu. Sonra bir kısmı kampı toplarken bir kısmı köpekleri koşuyor ve sabahın ilk ışıkları görünmeden bir saat önce yola düşüyorlardı. Geceleri kamp kuruluyordu. Birkaçı çadırları kurarken ötekiler yatak yapmak için ağaç kesiyorlar ya da çam dalları topluyorlar. Birkaç kişi de aşçılara su ve buz taşıyordu. Bu arada köpeklerin yiyeceği de veriliyordu. Balıklarını yedikten sonra yüzden fazla sayıdaki öteki köpeklerle gezip dolaşmak iyi oluyordu. Ama günün en önemli olayı akşam yemeğiydi. Öteki köpeklerin arasında amansız dövüşler vardı. Ama bunlardan en başa çıkılmaz üç tanesiyle yaptığı dövüşler bakı kayıtsız şartsız krallık tahtına oturttu. Artık ne zaman tüylerini kabartıp dişlerini gösterse ötekiler hemen yolundan çekiliyorlardı. Ateşin karşısında uzanıp yatmak kral bakın en büyük tutkusuydu artık. Arka ayaklarını altına alıp ön ayaklarını ileri uzatarak başı havada gözleri alevlere dalıp gidiyordu. Arada bir güneşli Santa Clara vadisindeki yargıç Miller'ın evini, büyük yüzme havuzunu ve tüysüz Meksikalı Isabelle Japon finası Tutsu düşünüyordu. Ama kırmızı kazaklı adamı, Curly'nin ölümünü, Spitz'te büyük dövüşünü, yediği ve yemek istediği leziz şeyleri daha sık düşünüyordu. Sıla özlemi duymuyordu. Güneş ülkesi çok uzaklarda çok silik kalmıştı. Bu anıların onun üstünde hiçbir etkisi olmuyordu artık. Daha önce hiç görmediği şeylere bir tanışıklık kazandıran türünün anıları çok daha güçlüydü. Son günlerde onda uyanan içgüdüler hızlanmış ve yeniden canlanmıştı. Oturup dalgın dalgın alevlere bakarken bazen bu alevler bir başka ateşin alevleriymiş gibi geliyordu ona. Kendini o öteki ateşin karşısında oturur bulduğu zaman da yanındaki kampın melez aşçısı değilmiş de bir başkasıymış gibi geliyordu. O başkası daha kısa bacaklı, daha uzun kolluydu. O başkasının yuvarlak şişkin olmayan uzun uzun düğüm düğüm kasları vardı. Saçları uzun, keçe gibiydi. Bu adamın uzun saçları, kaykık suratını ta gözlerine kadar kaplardı. Garip garip sesler çıkarır, karanlıktan korkuyor gibi görünürdü. Diziyle ayaklarının arasında bir yere uzanan elinde, ucuna ağır bir taş bağlanmış sopasını tutarak gözlerini karanlığa diker kalırdı. Belinden aşağı doğru sallanan, orası burası yanmış, parça parça bir hayvan derisinden başka bir şey yoktu üstünde. Vücudu çok kıllıydı. Hele göğsünü ve omuzlarını, kollarını ve bacaklarını neredeyse kalın bir post gibi sarıyordu. Dimdik durmaz dizlerini büküp kalça hizasından öne eğilerek yürürdü. Vücudunda tuhaf bir esneklik vardı. Yay gibi, kedi gibiydi sanki. Bildiği ve bilmediği şeylerin sürekli korkusu içinde yaşayanlara özgü bir çevikliği vardı. Başka zamanlar bu kıllı adam... Başını bacaklarının arasına alıp ateşin kenarına çöküyor ve uyuyordu. Bu durumlarda dirsekleri dizlerine değiyor, sanki kıllı kollarıyla yağan yağmurdan korunmak istercesine elleri başının üstünde kenetleniyordu. Ve bu ateşin ötesinde, çevrelerini saran karanlığın içinde daima ikişer ikişer yanan kor parçaları görürdü bak. Bu ışıl ışıl kor parçalarının yırtıcı canavarların gözleri olduğunu bilirdi gövdelerinin çalılara sürtüşünü ve gecenin içinde çıkardıkları sesleri duyardı. Yukon kıyısında gözlerini tembel tembel ateşe dikip düş gördüğü zaman bu başka dünyanın sesleri ve görüntüleri sırtı boyunca omuzları ve boynuna kadar bütün tüylerini ayağa diker, bastırmaya çalıştığı kesik bir hıçkırığa ya da alçak seste hırlamasına kadar tüyleri diken diken kala kalırdı. O zaman melez aşçı ''Hey bak!'' ''Kalk artık!'' diye bağırıncaya dek ezilircesine ürperir ve yumuşak bir sesle homurdanırdı. Bu sesle birlikte öteki dünya dağılıp gider, gerçek dünya gözlerinin önüne serilirdi. Sonra ayağa kalkar, sanki yeni uyanmışçasına esneyip girinirdi. Çetin bir yolculuktu bu. Arkalarındaki posta katarı ve işin ağırlığı tüketiyordu onları. Dawson'a vardıklarında zayıflamışlardı. Berbat bir durumdaydılar. En azından 10 günlük ya da hiç değilse bir haftalık dinlenmeye ihtiyaçları vardı. Ama iki gün sonra dışarı gidecek mektuplarla yüklü olarak Bergs'dan aşağı Yukon kıyısına indiler. Köpekler yorulmuş, sürücüler homurdanmaya başlamışlardı. Üstelik işleri daha da kötüleştirmek istercesine her gün kar yağıyordu. Bu yolun yumuşaması, kızakların daha büyük bir sürtünmeye girmesi... Ve köpeklerin daha büyük güçle kayışlara asılması demekti. Yine de sürücüler acıdılar. Hayvanları fazla yıpratmamak için ellerinden geleni yaptılar. Her gece ilk iş köpeklerin bakımıydı. Yemeklerini sürücülerden önce yiyorlar ve tek bir sürücü bile kızağına bağlı köpeklerin ayaklarını gözden geçirmeden uyku tulumuna girmiyordu. Her şeye rağmen güçten kuvvetten düşüyorlardı boyna. Kışın başından beri tam 1800 mil yapmışlardı. Kızakları asılmakla geçen 1800 yorucu mil. En dayanıklı olanlar bile kalkamazdı bu yükün altından. Bak dayandı. Kendisi de çok yorgun olduğu halde arkadaşlarını gayrete getirip ve düzeni koruyup görevini hakkıyla yaptı. Billy her gece ağlayıp sızlanıyordu. Joe her zamankinden daha asık suratlı olmuştu. Sol ise yaklaşmanın imkanı yoktu. Ne kör yanından ne bakar yanından. En çok acı çeken Dave'di. Ona bir şeyler olmuştu. Eskisinden huysuz, eskisinden aksiydi. Mola verilir verilmez hemen çukurunu kazıyor, sürücüsü onu orada doyuruyordu. Bir kere koşumdan çözülüp de yere çöktü mü, ertesi sabah yeniden koşuluncaya kadar bir daha yerinden kıpırdamıyordu. Bazen yolda kızağın ani bir duruşuyla geriye zorlandığı ya da kızağın hareketi için kayışlar gerildiği zaman acıyla haykırıyordu. Sürücü onu kontrol etti. Hiçbir şey bulamadı. Bütün sürücüler onun durumuyla ilgilenir oldular. Bu konuyu yemekte ve yatmadan önce tüttürdükleri son pipolarını içip otururlarken konuştular. Bir gece onu birlikte incelemeye karar verdiler. Çukurundan çıkartılıp ateşin yanına getirildi. Ve çığlık çığlığa kalana dek her bir yanı bastırılıp dürtüklendi. İçinde bir yerde bir derdi vardı. Ama ne kırık bir kemik buldular... Ne de hastalığın kaynağını anlayabildiler. Kasir bar'a ulaştıkları zaman öylesine zayıf düşmüştü ki koşumda ha bire yıkılıp kalıyordu. Melez İskoçyalı kızağı durdurdu. Onu takımdan çıkarıp onun önündeki köpeği sol eksi kızağa bağladı. Niyeti Dave'i kızağın arkasından serbestçe koşturup dinlendirmekti. Dave bütün o hastalığına, halsizliğine rağmen takımdan çıkarılışına gücendi.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 Hele Solex'in o kadar zaman emek verdiği yere geçirildiğini görünce kalbi kırılmış gibi ağlamaya başladı. Çünkü onda koşun ve kızak gururu vardı ve öleceğini bilse bir başka köpeğin kendi yerini almasına dayanamazdı. Kızak yeniden hareket edince sıklaşmış yolun kıyısındaki yumuşak karların üstünde takımın yanı sıra koştu. Dişleriyle solekse saldırıyor, onu itip önde yumuşak karların üstüne düşürmeye çalışıyordu. Üzüntü ve acıyla havlayıp aykırırken kayışların arasına girmeye Solex ile kızak arasındaki yerini almaya çalışıyordu. Melez adam onu kamçıyla uzaklaştırmaya çalıştı. Ama o kamçıya aldırış etmedi. Adam da daha sert vurmaya kıyamadı. Dave kızağın arkasından rahatça yürünebilecek yoldan gitmeyip yorgunluktan yıkılıncaya kadar kızağın yanında yumuşak karın içinde debelenip koşmaya çalıştı. Sonra düştü ve düştüğü yerde kaldı. Upuzun kızak katarı önünden kayıp gittiği sürece acıyla uludu. Son gücüyle katar duraklayınca yedek arkalarından gidebildi. Kendi kızağına yaklaştı ve Solex'in yanında durdu. Sürücü piposunu yakmak istedi. Arkadaki adamdan ateş almak için bir an duraklamıştı. Sonra dönüp kızağı hareket ettirdi. Köpekler apaçık bir isteksizlikle huzursuzca yola koyuldular ve şaşkınlıkla durdular. Sürücü de afallamıştı. Kısak hareket etmiyordu. Durumu gelip görmeleri için arkadaşlarını çağırdı. Dave, Solex'in kayışlarından ikisini de dişleriyle koparmış, kızağın hemen önündeki eski yerini almıştı. Orada kalabilmek için bakışlarıyla yalvarıyordu. Sürücü şaşkına dönmüştü. Arkadaşları bir köpeğin ölüm pahasına dahi olsa, işinden uzaklaştırılmasına nasıl yanıp yıkıldığını anlattılar ona. Görüp duydukları olaylardan örnek verdiler. Kızağa koşulamayacak kadar yaşlı ya da sakat köpeklerin koşumdan çözüldükleri için nasıl öldüğünü anlattılar. Dave nasıl olsa ölecekti. Hiç değilse koşumdayken gönlü rahat, gözü arkada kalmadan ölsün istediler. Böylece yeniden kıza koşuldu. Ve her defasında içindeki o anlaşılmaz derdin sızısından kendini tutamayıp bağırmasına rağmen koşumlara eski günlerindeki gibi gururla asıldı. Birkaç kere düşüp koşumlara asılı sürüklendi. Bir keresinde kızağın altında kaldı. Ondan sonra da arka ayaklarından biri topallayıp durdu. Canını dişine takarak mola verilinceye kadar dayandı. Sürücüsü ona ateşin yanında bir yer hazırladı. Sabahleyin yola çıkamayacak kadar güçsüzdü. Koşumlar hazırlanırken sürüklenerek sürücüsüne doğru emeklemeye çalıştı. Sonra ağır ağır arkadaşlarının koşumlara takıldığı yere gitti. Ön ayaklarını oynatıyor ve vücudunun geri kalan kısmını sürüklüyordu. Sonra yeniden ön ayaklarını uzatıyor, gövdesini yeniden çekiyordu. Milim milim, santim santim. Gücü kesildi. Ve arkadaşları onu son defa soluk soluğa karın üstüne yatmış, özlemle kendilerine bakarken gördüler. Kızak, bir ağaçlığın arkasında gözden kayboluncaya kadar Dave'in acı acı olduğunu duydular. Katar burada durdu. Melez-i Skoç, ağır adımlarla az önce bıraktıkları kamp yerine gitti. Bir tabanca sesi işitildi ve Melez aceleyle döndü. Kırbaçlar şakladı, çıngıraklar neşeyle çınladı, kızaklar yola koyuldu. Ancak Bak ve bütün diğer köpekler ırmak kıyısındaki ağaçların ardında ne olduğunu çok iyi biliyorlardı. 5 Bölüm Koşum ve kızağın dayanılmaz yükü Saltwater postası Dawson'dan çıktıktan 30 gün sonra önde Buck ve arkadaşları Skaguay'a vardı. Perişan bir durumdaydılar. Tükenmiş, çökmüş. Yetmiş kiloluk Buck erimiş 50 kiloya düşmüştü. Geri kalan arkadaşları ondan hafif olmalarına rağmen daha çok kilo vermişlerdi. Hırsız Pike yalanlarla dolu hayatı boyunca pek başarılı topallama numaraları yapmıştı. Şimdi gerçekten topallıyordu. Solex aksıyordu. Dapsa ezilmiş omuz kemiğinin acısından duramıyordu. Yürümekten ayakları tutmaz hale gelmişti. Can kalmamıştı bacaklarında. Rastgele yere basıyorlar, gövdelerini sarsarak bütün ağırlığı ayaklarına yükleyip yol yorgunluğunu iki misli arttırıyorlardı. Ölesiye yorgun olmalarından öte hiçbir sorunları yoktu. Kısa ve aşırı çabadan ileri gelen ölesiye bir yorgunluk değildi bu. Öyle olsaydı birkaç saatlik bir dinlenme ile atlatabilirlerdi. Ama onlarınki yavaş, aylarca süren, uzun ve tüketici bir çalışmanın getirdiği ölesiye yorgunluktu. Kendine gelmek için başvurabilecekleri hiçbir güçleri kalmamıştı. Kaslarının her biri, liflerinin her biri ve hücrelerinin her biri yorgundu. Ölesiye yorgun. Sebepsiz de değildi. 5 aydan daha kısa bir sürede 2500 mil yürümüşlerdi. Hele bunun son 1800 mili boyunca sadece ve sadece beş gün dinlenmişlerdi. Skaguay'a vardıklarında artık son güçleriyle ayakta durabiliyorlardı. Koşumları güçlükle gergin tutabiliyorlar ve yokuş aşağı inerken kızağın altına girmekten kıl payı kurtuluyorlardı. Skaguay'ın ana caddesinden geçerken sürücü, ''Yürüyün bakayım benim zavallı topalçıklarım'' diye onlara gayret veriyordu. Bu son artık. Şimdi bir güzel dinleneceğiz, ha? Uzun boylu dinleneceğiz. Sürücüler uzun bir mola verebileceklerine içtenlikle inanıyorlardı. Onlar da yalnızca iki günlük bir dinlenme ile 1200 mil kat etmişlerdi. Mantık ve adalet yasalarına göre uzun bir dinlenmeyi hak etmişlerdi. Ama Klondike'da oluşan öylesine çok adam vardı ki. Ve Klondike'a onlarla beraber gelememiş öylesine çok sevgili, eş... Çocuk ve soy sop vardı ki. Birikmiş mektuplar dağlar gibi yığılmıştı. Üstelik iletilmesi gereken resmi yazışmalar da vardı. Hudson körfezi köpeklerinden genç ve dinç bir sürü, yolculuğa gelemeyecek kadar yorgun olanların yerini alacaktı. Değeri düşmüş olanlar elden çıkarılacak, dolara kıyasla bir köpeğin fazla önemi olmadığı için satılacaklardı. Üç gün geçmiş ve bu süre içinde Buck'la arkadaşları gerçekten nedenli, yorgun ve zayıf olduklarını anlamışlardı. Sonra dördüncü günün sabahında Amerika'dan iki adam geldi ve yok pahasına kayışlarla birlikte hepsini satın aldı. Adamlar birbirlerini Hall ve Charles diye çağırıyorlardı. Charles, orta yaşlı, zayıf, sulu gözlü, öfke ve heyecanla yukarı kıvrılarak altında gizlediği dudağı hafifçe sarkıtan bir bıyığı olan, açık tenli bir adamdı. Hall, 19-20 yaşlarında bir gençti. Kocaman bir kolt tabancası, fişeklerle dolu kemerine asılı bir avcı bıçağı vardı. En göz alıcı, en dikkat çekici yeri de bu kemerdi. Oğlan, aklı bir karış havada, tam bir toydu. Kelimelerle anlatılamayacak, mutlak bir toyluk. İkisi de buraların adamı değildi. Kuzeyde ne gibi bir macera peşinde olduklarını da anlamak imkansızdı. Bak, pazarlığı duydu. Adamla hükümet memuru arasında paranın el değiştirdiğini gördü. Ve Melez İskoçyalı ile posta katarı sürücülerinin de tıpkı Pero ve François ve onlardan daha öncekiler gibi hayatından geçip gitmekte olduğunu anladı. Arkadaşlarıyla birlikte yeni sahiplerinin kampına götürüldüğü zaman Bak büyük bir dağınıklık ve pislikle karşılaştı. Çadır doğru dürüst toplanmamış, bulaşıklar yıkanmamıştı. Her şey darmadağınıktı. Bir de kadın vardı. Adamlar Mercedes diyorlardı ona. Charles'ın karısı, holun ablasıydı. Mutlu bir aile tablosu. Çadırı söküp kızağı yüklerlerken bak onları kaygıyla seyretti. Tavırlarında büyük bir gayret görünüyor ama işe yarar hiçbir yöntem görünmüyordu. Çadır gerektiğinden 3 kat daha büyük, biçimsiz bir bohça haline getirilmişti. Teneke kaplar yıkanmadan kaldırılmıştı. Mercedes sürekli erkeğinin önünde dolanıyor... Çenesini hiç kapatmadan ya yakınıyor ya da öğüt veriyordu. Elbise torbasını kızağın ön tarafına koyduklarında onun arkada durması gerektiğini önerdi. Adamlar torbayı alıp arka tarafa yerleştirdiler. Üzerine de başka eşyalar koydular. Tam o sırada Mercedes dışarıda kaldı. Ve ancak çamaşır torbasına konulabilecek bir şeyler buldu. Hadi bakalım, bu sefer yeniden bütün eşya indirildi. Yakındaki çadırların birinden 3 adam geldi. Sırıtıp birbirlerine göz kırparak kızağın yüklenişini seyre koyuldular. Biri ''Bir hayli yükünüz var'' dedi. ''Akıl öğretmek gibi olmasın ama sizin yerinizde olsam bir de bu çadırı yanıma yük etmez sürüklemezdim.'' Mercedes pek temiz, pek titizmiş gibi dehşet içinde ellerini açarak ''İmkansız'' diye haykırdı. ''Çadırsız, dünyada yapamam.'' ''Bahar geldi, bundan sonra soğuk olmaz sıkma canını'' diye cevap verdi adam. Mercedes başını sallayarak kesinlikle reddetti bu teklifi. Charles ve Hold'a son pılıpırtıyı dağ gibi yükün üzerine yerleştirdiler. Adamlardan biri, ''Kıza hareket eder mi dersiniz?'' diye sordu. Charles, ''Neden etmesin?'' diye kesip attı. Adam yatıştırıcı bir tonda, ''Peki canım, peki'' diye atıldı. Bana biraz fazla havaleli geldi de onun için söyledim. Charles arkasını döndü. Kayışları elinden geldiğince iyi düğümleyip bağladı. Ama bu iş de hiç elinden gelmiyordu. Bir ikincisi, ''Peşlerinde bu hafif yük varken köpekler de bütün gün iyi yol teperler dedi. Nazik olmaya çalışan buz gibi bir ifadeyle, ''Pek tabi diye cevap verdi Hall. Sırığını bir eline, kamçısını öteki eline aldı. ''Yürüyün!'' diye bağırdı. ''Asılın bakalım.'' Köpekler göğüslerindeki kayışlara rağmen fırladılar. Bir iki kere bütün güçleriyle asıldılar. Sonra vazgeçtiler. Kıza hareket ettirememişlerdi. ''Miskin hayvanlar ne olacak?'' dedi Hall. ''Ben şimdi gösteririm size.'' Kamçı'yı indirmeye hazırlandı. Ama Mercedes haykırarak katıldı. ''Ah yapma Hall!'' ''Yapma!'' diyerek Kamçı'yı oğlanın elinden çekip aldı. ''Zavallı tontonlar, söz ver bana!'' Yol boyunca onlara hiç haşin davranmayacağına söz ver. Yoksa şuradan şuraya adım mı atma? Kardeşi, ''Köpekten de anmayı anlıyorsun ha.'' Diye alay etti. ''Hadi, kestırdır şimdi. Tembel bunlar. Bir iş yaptırabilmek için indireceksin kırpacı. Bundan anlarlar ancak. İstersen şuradakilere sor.'' Güzel yüzünde acıya dayanamayan bir ifadeyle yalvarırcasına adamlara baktı Mercedes. Adamlardan biri, ''Madem ki ısrar ediyorsunuz, söyleyeyim.'' dedi. Cıcığı çıkmış bunların. Yorgunluktan pelte gibi olmuşlar. Dinlenmeleri gerek. Hall, bıyıksız dudaklarının arasından ''Şuna bak, cicıkları çıkmışmış. Canları çıksın.'' dedi. Bu sözler Mercedes'in kalbini kırmış gibiydi. Acı ve üzüntüyle derin bir ''Ah!'' çekti. Ama hayvan sevgisi kadar ailesine düşkünlüğü de fazlaydı. Hemen kardeşinin yardımına koştu. ''Manalı manalı, sen o adamı aldırma canım.'' dedi. ''Sürdüğün köpekler bizim malımız. Seversin de döversin de.'' Hol'un kırbacı bir daha köpeklerin üstünde şakladı. Onlar da yeniden göğüslerindeki kayışlara asıldılar. Sıkı karları ayaklarıyla kazıdılar. İçine çöktüler ve bütün güçlerini öne doğru verdiler. Kızak demir atmış gibi duruyordu yerinde. İkinci denemeden sonra soluk soluğa oldukları yerde durdular. Kırbaç vahşice bir ıstık çaldığında Mercedes dayanamayıp yine işe karıştı. Gözlerinde yaşlarla bakın önünde diz çökerek kollarını boynuna doladı. ''Zavallı, zavallı tontonlar!'' diye ağlayarak ''Neden kuvvetli çekmiyorsunuz? O zaman kırbaçlanmazsınız!'' dedi. Bak, kadından hiç hoşlanmadı ama ona karşı koyamayacak kadar perişan hissediyordu kendini kadının sözlerine de o günkü rezilliklerin bir parçası diye katlandı. O zamana kadar ana avrat sövmemek için dişlerini sıkıp susan adamlardan biri sonunda dayanamadı. ''Size ne olacağı zerre kadar umurumda değil ama köpeklerin hatırı için söylüyorum. Kıza yerinden oynatıp biraz yardımcı olun onlara. Kızağın altı tamamen donup yapışmış. Sırığı sağa sola kanırtıp biraz kıza yerinden oynatın.'' Bir üçüncü defa atıldılar. Bu sefer Hall adamın övdüğünü tutup kara yapışmış kızağı yerinden söktü. Bak ve arkadaşları kamçı sahne altında çılgınca ölüm kalım savaşı verirken fazlasıyla yüklü ve acemice idare edilen kızak ileri fırladı. Birkaç yüz metre ileride patika kıvrılıyor ve dik bir yokuşlu ana yola iniyordu. Tepeleme dolu kızağı devirmeden indirebilmek için adam akıllı tecrübeli biri gerekti. Hall hiç de tecrübeli değildi. Dönemeci kıvrılırlarken kızak yana devrildi. İyice sıkıştırılmamış kayışların arasından yükün yarısı yere saçıldı. Köpekler hiç durmadılar. Hafiflemiş olan kızak yan yatmış halde peşlerinden kayıp gitti. Gördükleri kötü muameleye ve sırtlarına bindirilmiş insafsız yüke öfkelenmişlerdi. Bak öfkeden kuduruyordu. Hızlı bir koşu tutturmuş gidiyor, bütün takımda peşinden geliyordu. ''Dur! Dur!'' diye bağırdı hol Ama aldırmadılar. Sendeledi ve yere düştü. Devrilmiş kızak üstünden geçti ve köpekler yüklerin geri kalanını da dört bir yana saçarak ve Skaguay'ın neşesine neşek atarak hızla ilerlediler. İyi kalpli vatandaşlar köpekleri tutup dağılan öteberiyi toparladılar. Bir de öğüt verdiler acemi maceracılara. Dolsuna ulaşmak istiyorlarsa yükü yarıya indirmeli. Köpekleri de iki misline çıkarmalıydılar. Hall, kız kardeşi ve eniştesi istemeye istemeye dinlediler onları. Çadırlarını kurdular ve eşyalarını boşalttılar. Konserveler etraftakileri kahkahalarla güldürmüştü. Çünkü uzun yolculukta konserve ancak düşte görülecek bir şeydi. Bunun yarısı bile çok fazla. Atın şu çadırı ve bütün bu kapkacağı bırakın. Zaten kim yıkayacak onları? Aman tanrım, pulmanla yolculuk ettiğinizi mi sanıyorsunuz? Ve fazlalıkların acımasızca ayıklanması böylece sürüp gitti. Çamaşır torbası yere dökülüp de içindekiler bir bir atıldığı zaman Mercedes gözyaşlarını tutamadı. Genel olarak bütün atılanlara ağlıyor, her bir parça içinde özel olarak ayrı ayrı gözyaşı döküyordu. Ellerini dizlerinin üstünde kavuşturup, büyük bir acı içinde öne arkaya sallanmaya, sızlanmaya başladı. Bir değil ya, Bir düzine Charles olsa hiçbirinin hatırı için bir adım daha atamayacağını yemin ettiler. Herkese ve her şeye beddua etti. Sonra gözlerini kuruladı. Kalkıp en gerekli giyim eşyalarını bile fırlatıp atmaya girişti. O kızgınlıkla kendindekiler bitince adamların eşyalarına saldırdı ve onları da darmadağın etti. Bu iş bittikten sonra yarı yarıya kadar azalmasına rağmen eşyalar hala ağır bir yük oluşturuyordu. Charles ile Hall akşam gidip 6 yan köpeği aldılar. Rekor koşuda Pink Rapids’te alınan Eskimo köpekleri T. Kona ile birlikte takımdaki 6 köpeğe bunlar da katılınca takımın sayısı 14'e çıkmıştı. Doğduklarından beri alışmış olmalarına rağmen bu yan köpeklerde fazla iş yoktu. Üçü kısa tüylü av köpeğiydi. Biri Newfoundland'den gelmişti. Öteki ikisi ise soyu karışıktı. Bu yeni gelenler dünyadan habersiz görünüyorlardı. Bak ve arkadaşları onlara küçümseyerek baktılar. Bak onlara yerlerini çarçabuk öğretti. Ama ne yapmaları gerektiğini bir türlü öğretemedi. Kızak ve koşuma kolay alışamadılar. O iki soyu bozuğun dışındakiler içinde bulundukları bu yabancı, bu vahşi çevreden şaşkına dönmüşlerdi. Gördükleri kötü davranış da morallerini bozmuştu. İki soyu bozuğun zaten morali bozuktu. Onların olsa olsa kemikleri kırılabilirdi. Yeni gelenlerin bu umutsuz ve çaresiz hali, eski takımın sürekli 2500 millik yorgunluğuyla birleşince durum parlak olmaktan çoktan çıkmıştı. Adamlar bütün bunlara rağmen oldukça neşeliydi. Üstelik gururluydular. 14 köpek de her şeyi yolunca yapıyorlardı. Geçitten Dolson'a doğru yola çıkan ya da Dolson'a varan başka bir sürü kızak görmüşlerdi ama hiçbirinde 14 köpek yoktu. Kutup yolculuklarının yapısında kızak 14 köpeğin çekmesinin bir nedeni vardı. Çünkü kızak 14 köpeklik yiyeceği taşıyamazdı. Ama Charles la Hall bunu bilmiyorlardı. Ellerine birer kalem alıp hesaplamışlardı. Bir köpeğe günde şu kadar yiyecek, şu kadar köpeğe şu kadar yiyecek. Eldeki stok şu kadar gün yeter. İşte o kadar. Mercedes onların omuzları üstünden bu planı izlemiş başını büyük bir bilgeçlikle sallayarak onaylamıştı. Bu kadar basitti işte. Ertesi sabah geç saatlerde bak uzun dizinin başını çekip yoldan yukarı sürdü. Hallerinde hiç de canlılık yoktu. Ne bakta ne de arkadaşlarında hırs ve heves kalmamıştı. Ölesiye yorgun bir halde yola çıkıyorlardı. Bak, Saltwater'la Dawson arasındaki yolu 4 defa aşmıştı. Ve böylesine yorgun, bitkin bir halde aynı yolu bir defa daha tepeceğini bilmek bakı büsbütün perişan ediyordu. Kendini işe veremiyordu. Öteki köpekler de öyle. Yan köpekler şaşırmış ve ürkmüşlerdi. Eskilerse sahiplerine güvenmiyorlardı. Bak, belli belirsiz bir şekilde bu iki adamla kadına hiçbir şekilde güvenilmeyeceğini seziyordu. Hiçbir şey yapmasını bilmiyorlar. Günler geçtikçe de öğrenemeyeceklerini ortaya çıkarıyorlardı. Bütün davranışlarında düzensiz, disiplinsiz ve gevşektiler. Dağınık bir kamp kurmaları gece yarısına dek sürüyor, sabahları kampı dağıtıp kızağa yüklemeleri öğleyi buluyordu. Üstelik bu işi de öylesine sersemce yapıyorlardı ki, günün geri kalanı habire duraklayıp yükü yeniden düzenlemekte geçiyordu. Kimi günler 10 mil bile yol alamıyorlardı. Hatta yola hiç çıkmadıkları günler bile oluyordu. Tek bir gün bile köpek yiyeceği esasına dayanarak öbür sürücülere yapılan mesafe ölçüsünün yarısından fazlasını aşamamışlardı. Köpek yiyeceklerinin yetişmeyeceği ortadaydı. Ama onlar köpekleri gerektiğinden de fazla doyurarak açlığın başlayacağı günü daha da yakınlaştırdılar. Yan köpekler kronik açlığa alışık değildiler. Bu yüzden de sindirim sistemleri az gıdadan çok enerji çıkaracak şekilde gelişmemişti. Doymak bilmez bir iştahları vardı. Üstelik yorgunluktan bitkin düşmüşlerdi. Kızak köpekleri artık kayışlara kuvvetle asılamadıkları zaman Hall her zaman verilen yemek payının yetmediğine karar verdi. Yiyeceği iki katına çıkardı. Bütün bunların üstüne tüy dikercesine Mercedes yaşlı gözleri ve titrek sesiyle Kardeşini köpeklere daha çok yemek vermeye kandırmadığı zaman balık çalıp gizlice yitiriyordu. Ama bak ve öteki kızak köpeklerinin ihtiyacı yemek değil, dinlenmekti. Fazla yol alamıyorlarsa da çektikleri ağır yük onların bütün gücünü kuvvetini eritip bitiriyordu. Sonra yetersiz yemek verme zamanı geldi. Hall bir gün uyandı ve köpeklerin yiyeceğinin yarıya inmiş olduğunu fark etti. Oysa yolun daha dörtte birini ancak tamamlamışlardı. Üstelik ne şefkat ne de para yeni yiyecek sağlamazdı. Gün gün verilen parayı azalttı. Günde alınması gereken mesafeyi de arttırdı. Ablasıyla eniştesi de ona yardım etmeye çalıştılar. Ama ağır yük ve beceriksizlikleri yüzünden bütün çabaları boşunaydı. Köpeklere daha az yiyecek vermek kolaydı. Ama onları daha hızlı koşturmak imkansızdı. Sabahları erken yola çıkmamaları da yolculuk süresini kısaltıyordu. Köpeklerin çalıştırılmasını bırak bir yana kendileri de çalışmayı bilmiyorlardı. İlk giden Dup oldu. Her zaman yakalanıp cezalandırılan, beceriksiz bir hırsız olmasına rağmen gene de güvenilir bir işçi olmuştu. Tedavi edilmeyen burkulmuş omuz kemiği gittikçe kötüleşti. Sonunda Hall büyük kolt tabancasıyla onu vurmak zorunda kaldı. Bir yan köpeğinin, bir eski eskimo köpeğinin yiyeceğiyle açlıktan öleceği söylenirdi. Bakın yönetimindeki 6 yan köpeğin, yarım eskimo köpeği yiyeceğiyle ölmekten başka yapacak şeyleri yoktu. Önce Kuzeyli gitti. Onu üç kısa tüylü puanter izledi. İki melez de daha inatla yaşama sarılmışlardı. Ama onların da sonları yaklaşıyordu. Bu arada Güney'in bütün o tatlılığı, o inceliği, o kibarlığı, Karlar içindeki bu üç kişinin üstünden sıyrılmıştı. Büyüsünü, romantizmini kaybeden kutup yolculuğuysa erkeklikleri ve kadınlıkları için fazlasıyla katı bir gerçek haline gelmişti. Mercedes önce köpeklere ağlamayı bir yana bıraktı. Kendisi için üzülüp ağlamaktan, kardeşiyle kocasıyla kavga etmekten, köpeklere kederlenip ağlayacak ne hali ne de zamanı vardı. İş kavgaya gelince yorgunluklarını unutuveriyorlardı. Sinirli halleri, içinde bulundukları perişanlıktan doğuyor, bu perişanlıkla büsbütün artıyor, perişanlıklarının da ötesine gidiyordu. Ağır iş görüp ağır çeken ama yine de tatlı dilini, yine de iyi kalpliliğini kaybetmeyen kişilere gelen yolculuk sabrı bu iki adamda ve kadında yoktu. Böyle bir sabrın belirtisi bile görünmüyordu onlarda. Kaskatıydılar, acı çekiyorlardı, hatta kalpleri sızlıyordu. Bu yüzden de konuşmaları gittikçe sertleşiyor, kabalaşıyordu. Sabah gözlerini açtıkları zaman ilk sözleri küfür, akşam yatarken son sözleri yine küfür oluyordu. Mercedes ne zaman onlara bir fırsat verse, Charles ile Hall bunu kaçırmayıp kavga ediyorlardı. İkisi de paylarına düşenden daha fazla iş yaptıkları inançındaydılar Her fırsatta da bunu belirtmekten kaçınmıyorlardı. Mercedes kimi zaman kocasından, kimi zaman kardeşinden yana çıkıyordu. Sonuç, bitmek tükenmek bilmeyen bir enfes aile kavgasına dönüşüyordu. Ateş için birkaç parça odunu hangisinin keseceği konusunda bir kavgadan başlayarak, işi ailenin öteki bireylerine, babalara, analara, amcalara, kuzenlere, binlerce mil ötedeki insanlara, hatta ölülere dek götürüyorlardı. Bütün bunların odun kırmakla ne ilgisi vardı? Orası bilinmiyordu. Ama kavga eninde sonunda ya bu yana çekiliyor… ...ya da Charles'ın politik görüşlerine kadar dayanıyordu. Charles'ın kız kardeşinin dedikoduculuğuyla Yukon kıyısında ateş yakmak arasında ne gibi bir ilişki olabilirdi ki? Onun orasını ancak Mercedes biliyordu. Çünkü bu konunun her açılışında ve ucu kocasının ailesine dokunan her tartışmada atıp tutuyor, içini boşaltıyordu. Bu arada ise ateş yakılmadan, çadır kurulmadan ve köpekler doyurulmadan kalıyordu. Mercedes'in daha başka ve daha özel bir derdi vardı, seks. Güzeldi, narindi, nazlıydı, nazinindi. Bütün hayatı boyunca asil davranışlar görmüştü. Ama kocasının ve kardeşinin şimdiki tutumları asil olmaktan çok uzaktı. Çaresizlik onun için bir alışkanlık, ikinci bir huy halindeydi. Adamlar da bundan şikayetçiydiler. Kadınlığının kaçınılmaz bir ayrıcalığı olarak kabul ettiği bu çaresizliğe dil uzatıldığı zaman adamları doğduklarına doğacaklarına pişman ediyordu. Artık köpeklere acıdığı, onlara umursadığı yoktu. Yorgundu. Ayakları sızlıyor, her yana ağrıyordu. Ve kızağa binmekte ısrar ediyordu. Güzeldi, narindi, nazlıydı, nazenindi. Ama 60 kiloydu. Güçsüz, Açlıktan ölmek üzere olan hayvanların çektiği dağlar gibi yükü taşıran 60 kiloluk bir son damlaydı. Günlerce kızakta da gitti. Hayvanlar koşumların içinde yıkılıp kızak durana kadar da inmedi. Charles ve Hall inip yürümesini rica ettiler. Olmadı. Yalvardılar, olmadı. Yakardılar, olmadı. Bu arada o boyna ağlıyor, Tanrı'ya yakarıyor, adamların ne kadar canavar, nasıl hayvan olduklarını dile getirip boş yere Tanrı'nın da başını şişiriyordu. Bir keresinde onu zorla kızaktan indirdiler. Bunu bir daha asla denemediler. Bir çocuk gibi yolun üstüne oturup kaldı. Ötekiler yollarına devam ederken hiç kımıldamadı. 3 mil gittikten sonra kızağı boşalttılar ve geri döndüler. Zorla yeniden kızağı oturttular. Kendi perişanlıklarının büyüklüğü karşısında Hayvanların çektiği acıya duygusuz kalıyorlardı. Hall'un ötekilere inandırmaya çalıştığı bir düşüncesi vardı. İnsan katılaşmak zorundadır. Ablasıyla eniştesine vaaz verir gibi bunu söyleyip duruyordu. Onlara kabul ettiremeyince bu düşüncesini köpeklerin kafasına sopayla soktu. Five Fingers da köpeklerin yiyeceği tükendi. Ağzında dişi kalmamış, yaşlı bir kızıl kızılderili kadın Hall'un kalçasının üzerinde duran Colt marka tabanca... Ve büyük av bıçağıyla birkaç kilo dondurulmuş at etini takas etmeyi önerdi. Oldukça kötü bir besindi bu et. 6 ay önce öküz sürülerini getiren adamların aç atlarından elde edilmişti. Donmuş haliyle de çok galvanizli demir çubuklara benziyorlardı. Bir köpek onu midesine indirdiğinde sindiremez, incecik derimsi iplere ve bir saç kümesi haline dönüşürdü. İşte bütün bunların içinde bak... Takımının başında bir kabustaymışçasına zorlukla yürüyordu. Gücü ettiğinde kayışları asılıyor, artık çekemeyecek duruma gelince kırbaç ya da sopa darbeleri onu yeniden ayağa kaldırana dek düşüp yatıyordu. Güzel, tüylü postunun bütün parlaklığı ve sertliğe gitmişti. Tüyleri ince ince ve pislik içinde sarkıyor ya da holun sopasının indirdiği yerde kurumuş kanla karışarak Arap saçına dönüyordu. Kasları düğümlü ipliklere benziyordu. Etleri eriyip kaybolmuş, iskeletini oluşturan her kemik boşluktan oluşan kıvrımlarda kırışmış, gevşek derisi altında rahatlıkla seçilebilir duruma gelmişti. Yürek parçalayıcı bir durumdu bu. Ama bakın yüreği parçalanmazdı. Kırmızı kazaklı adam kanıtlamıştı bunu. Bak bu haldeydi. Öteki arkadaşlarının da ondan geri kalır tarafı yoktu. Birer canlı cenaze ediler sanki. Bak dahil hepsi yedi taneydiler. O müthiş perişanlıkları içinde kamçının acısını, sopanın sızısını duymaz olmuşlardı. Dayağın acısı artık ifade edilemiyordu. Onların çok dışındaydı. Tıpkı gözleriyle gördükleri, kulaklarıyla duydukları şeylerin silik ve onların dışında oluşu gibi. Yarı ölü gibi değil, çeyrek ölü gibi bile değildiler. Yer yer sönük hayat kıvılcımlarının titreştiği birer kemik çuvalıydılar artık. Mola verildiği zaman koşumların içine ayrı ayrı köpek leşi halinde yığılıyorlar, o titrek hayat kıvılcımı da azalıp solarak sönecek gibi oluyordu. Ve sopa ya da kamçı üzerlerine indiği zaman kıvılcım titreyerek canlanır gibi oluyor, onlar da güçlükle ayakları üstünde doğrulup sendeleyerek yola düzülüyorlardı. Günlerden bir gün, İyi huylu Billy düştü ve kalkamadı. Hol tabancasını satmıştı. Baltayı aldı. Kayışların arasında yatan Billy'nin kafasına indirdi. Sonra leşi koşumdan kesip çıkararak bir kenara sürükledi. Bak, gördü bunu. Arkadaşları da gördü. Ve bunun pek yakında kendi başlarına da geleceğini anladılar. Ertesi gün Kuna da gitti. Sadece beşi kaldı. Huysuzluk edemeyecek kadar bitkince o, Aksayıp topallayan ve yarı kendinden geçmiş, hırsızlık yapamayacak kadar kendinden geçmiş Pike, kızak ve koşuma hala sadık ve kuvvetle çekecek gücü kalmadığına üzülen tek gözlü Solex. O kış ötekiler kadar uzun yolculuk yapmamış ve yorgunluğa alışmamış olduğu için ötekilerden daha bitkin Teague ve bak. Hala takımın başını çeken bak. Evet, bak hala takımı çekip götürüyordu. Ama... Artık eskisi gibi düzeni sürdürmek için arkadaşlarını zorlamıyor, zorlamaya çalışmıyordu. Zaman zaman güçsüzlükten gözleri görmez oluyordu. Yolu hayal meyal seçebiliyor, ayak yordamıyla ilerliyordu. Enfes bir bahar havası vardı. Ama ne köpekler ne de insanlar bunun farkındaydılar. Her gün güneş biraz daha erken doğuyor ve biraz daha geç batıyordu. Sabahın üçünde şafak söküyor... Ancak gece dokuzda karanlık basıyordu. Bütün gün pırıl pırıl bir güneş ışığında geçiyordu. Ölümcül kış yerini uyanan yaşamın o büyük bahar mırıltısına bırakmıştı. Bu mırıltı yaşam mutluluğuyla dolarak toprağın dört bir yanından yükseliyordu. Yeniden yaşayan ve hareket eden uzun bir zamandan beri ölü olan ve don aylarında hiç kımıldamamış olan şeylerden geliyordu. Fidanlar yeşeliyor, uzuyorlardı. Söğütler yeniden yeşile bürünüyorlardı. Geceleri Ağustos böcekleri şarkı söylüyor, gündüzleri her türlü sürüngen güneşe doğru fırlıyordu sanki. Ormanda keklikler çığlık çığlığa uçuşuyor, ağaç kakanlar etrafı taktaklara boğuyordu. Sincaplar zevzeklik ediyor, kuşlar şarkılar söylüyordu. Hünerli bir bıçak gibi havayı yarıp güneyden akın eden yaban ördeklerinin sesleri duyuluyordu. Her tepenin yamacından şıp şıp damlayan suların çağıltısı, görünmez pınarların eşsiz müziği geliyordu. Her şey eriyor, eğilip bükülüyor, çatırdayıp geriniyordu. Yukon ırmağı kendini kapayıp hapseden buzu kırmaya çabalıyordu. Irmak alttan yiyip bitiriyordu buzu. Güneş üstten. Göz göz kabardı buzun üstü. Sık ve derin yarıklar halinde yarıldı, ayrıldı ince buz tabakaları oldukları gibi ırmağın dibine indiler. Ve uyanan hayatın bütün bu fışkırması, kendini tutan bütün bu bağları koparıp atması, yüreğinin çarpması ortasında iki adam, kadın ve köpekler sendeleyerek ilerliyordu. Alev alev güneşin altında iki adam, kadın ve köpekler düşe kalka yürüyorlardı. Bir soluk gibi hafif esintilere karşı iki adam, kadın ve köpekler, Varacakları yere ulaşmaya çalışıyordu. Tıpkı ölüm yolcuları gibiydiler. İki adam, kadın ve köpekler. Köpekler düşer, Mercedes kızağın üstünde ağlar, Hall durmadan küfreder. Charles'ın gözleri dalgın dalgın sulanırken, White River'ın ağzındaki John Thornton'un kampına yaklaştılar. Mercedes gözlerini kurulayıp John Thornton'a baktı. Charles dinlenmek için bir kütüğün üstüne oturdu. Kazık gibi kas katı kesildiğinden yavaşça ve acı içinde oturmuştu. Konuşmayı hol sürdürüyordu. John Thornton, huş ağacının gövdesinden yaptığı bir balta sapına son şeklini vermekteydi. Bir yandan bıçakla yontarken, bir yandan da karşısındakini dinliyor, kısa kısa yanıtlar veriyor, sorulduğunda da öğütlerde bulunuyordu. Karşısındakilerin ne türden olduklarını çok iyi biliyordu. Söylediklerinin yerine getirilmeyeceğindense kesinlikle emindi. Thornton, çürük buzun üzerinden gidip tehlikeye girmekten kaçınmaları gerektiğini söyledi. Hall, orada da karların eridiğini, yolun altından yumuşamaya başladığını söylediler. En iyisi burada mola verin dediler, diye devam etti. Hm, White River'a ulaşamayacağımızı da söylediler ama görüyorsunuz işte, ulaştık. Doğru söylemişler, diye cevap verdi John Thornton. Buzun altı her an eriyip dibe çökmek üzere. Bunu göze almak için deli olmak gerek. Ancak gözü kara bir deli, delilere özgü o kör talihle bu yoldan geçebilirdi. Açıkça söyleyeyim, Alaska'daki altının tümü için bile bu buzun üstünde canımı tehlikeye atmam. Hall, herhalde gözü kara bir deli değilsiniz, dedi. Ama ne olursa olsun biz gideceğiz. Dawson'a. Eline doladığı kamçıyı çözdü. Kalk bakalım bak! Hey! Kalk hadi! Yürü bakalım! Thornton, balta sapını yontmaya devam etti. Biliyordu. Bir deli ile deliliği arasına girmek boşunaydı. Hem 2-3 deli, ha eksik ha fazla. Ne fark ederdi ki? Takım bu emri duyunca ayağa kalkmadı. Ancak şiddetin, sopanın, kamçının onları ayağa kaldırabileceği bir devreye girmişlerdi çoktan. Kamçı oradan oraya şaklayıp koşturdu. Acımasızca görevini yerine getirdi. John Thornton dudaklarını sıktı. Sendeleyerek doğrulan ilk Solex oldu. Onu Teek izledi. Arkadan acıdan haykırarak Joe. Pike debelenerek doğrulmaya çabaladı. Yarıya kadar doğrulmuşken iki kere yana devrildi. Üçüncü de kalkabildi. Bak hiçbir çaba göstermedi. Düştüğü yerde sessizce yatmaya devam etti. Kamçı üstüne indikçe indi, indikçe indi. Ama o ne sızlandı ne de karşı koymaya çalıştı. Thornton birkaç kere konuşacakmış gibi ileri atıldı. Sonra vazgeçti, gözleri doldu. Kamçı havada şaklarken ayağa kalktı. Kararsız adımlarla, düşünceli düşünceli bir aşağı bir yukarı dolaşmaya başladı. Bu bakın ilk kez başarısızlığa uğrayışıydı. Ve holu kudurtmak için yeterli bir nedendi bu. Kırbacı bırakan Hall eline sopaya aldı. Bak sırtına inen bu daha sert darbeler altında hareket etmeye karşı çıkıyordu. Arkadaşları gibi zorlukla kalkabilirdi. Ama onların tersine ayağa kalkmamaya yemin etmişti. Belli belirsiz bir biçimde yaklaşan yazgıyı sezebiliyordu. Durduklarında bu duygu onu sarmış ve bir daha ondan kurtulamamıştı. Bütün gün ayağının altında duyduğu ince ve eriyen buzla birlikte... Yaklaşmakta olan felaketi ta içinde hissediyordu. İleride efendisinin onu götürmek istediği buzun üstündeydi bu felaket. Öylesine çok acı çekmiş, ıstırabı o artmıştı ki, yediği sopalar artık canını yakmıyordu. Darbeler inmeye devam ederken içindeki yaşam kıvılcımı büsbütün sönmüştü. Tuhaf bir uyuşukluk kaplamıştı her yanını. Çok çok uzaklardan duyulan bir his gibi dövüldüğünü şöyle böyle fark edebiliyordu. Son acı duyusu da tükendi. Artık hiçbir şey duymuyordu. Sadece sopanın gövdesine indiği zamanki sesini işitiyordu derinden. Ama bu artık onun gövdesi değildi. Öylesine uzak, öylesine yabancıydı ki. Ve sonra birdenbire anlaşılmaz, daha çok bir hayvanınkini andıran bir haykırışla John Thornton, sopalı adamın üstüne atıldı. Hall, sanki üstüne bir ağaç düşmüş gibi geri sıçradı. Mercedes bir çığlık attı. Charles merakla baktı. Sulu gözlerini ovuşturdu. Ama her yanı kas katı kesilmiş olduğu için ayağa kalkamadı. John Thornton kendini kontrol etmeye çalışarak bakın başında durdu. Öfkeden konuşamıyordu. Sonunda boğulur gibi bir sesle "Bu köpeğe bir daha vurursan öldürürüm seni." diyebildi. Kalkıp gelirken ağzından akan kanı silen Hall, "Köpek benim köpeğim." diye cevap verdi. Çekil yolumdan. Yoksa aklarım. Ben Dawson'a gideceğim. İşte o kadar. Thornton onunla bakın arasında durdu ve yoldan çekilmeye hiç de niyetli olmadığını gösterdi. Hall uzun avcı bıçağını çekti. Mercedes haykırdı. Ağladı. Güldü. Hislerinin gürül gürül boşanmasını kapıp koy vermişliğini gösterdi büsbütün. Thornton balta sapını Hall'un parmaklarına indirdi. Bıçak yere düştü. Bıçağı almaya çalışırken yeniden vurdu. Sonra durdu. Bıçağı kendisi aldı. Ve iki vuruşta Bak'ın koşum kayışlarını kesti. Holun dövüşecek gücü kalmamıştı. Üstelik elleri, daha doğrusu kolları kız kardeşini tutmakla meşguldü. Zaten Bak artık kızağı çekmek için kullanılamayacak kadar ölgün bir durumdaydı. Birkaç dakika sonra kıyıdan ayrılıp ırmak boyunca yola koyuldular. Bak, Onların seslerini işitip gidişlerini görmek için başını kaldırdı. Lider Piketı. Solex kızakta, Joe ile Teakin arasındaydı. Topallıyor, sendeliyorlardı. Mercedes yüklü kızağın üstündeydi. Hall dümeni idare ediyor, Charles geriden düşe kalka ilerlemeye çalışıyordu. Bak, onları seyrederken, Thornton yanı başına diz çöktü. Sert, nasırlı, Ama iyilik dolu elleriyle kırık çıkık var mı diye yokladı. Bir sürü bere ve müthiş bir açtığı ortaya koyan kontrolü sona erdiği zaman kızak bir çeyrek mil ötedeydi. Köpek ve adam kızağın buzun üstünde sürünüşünü seyrettiler. Birden arka ucunun bir çukura girer gibi aşağı kaydığını gördüler. Dümen sırığı ve sırığa yapışmış olan Hall havaya fırladılar. Mercedes'in çığlığı geldi kulaklarına. Charles'ın, Geriye dönüp bir adım attı ve sonra koca bir buz parçası içeri çöktü. Köpeklerle birlikte insanlar gözden silindiler. Ortalıkta yalnızca esneyen delik görünüyordu. Buz parçası kızağın altında kaybolmuştu. John Thornton'la bak birbirlerine baktılar. ''Seni zavallı şeytan'' dedi John Thornton. Buck da onun elini minnetle yaladı.